Elhamdülillahi Rabbil Ve Velhâkıbetü lilmuttakim Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyina ve şefi'ina Muhammed Ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هد للمتقين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ve نحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم Çok aziz ve pek muhterem üstalar Derslerimizde zaman zaman diyoruz ki din duygusu ilk insan beşeriyetin büyük ve tek atası Hazreti Adem'le doğan insanlığın akışıyla devam ede gelen asil duyguların, ihtiyaçların başında gelir. Muhterem Müslümanlar, insanı insan eden, insanı Allah'a yaklaştıran insanı ibadet ve taat ile yeşerten, ruhuna ve kalbine sürur, güç ve kuvvet veren din duygusudur. Dindar insan, Allah'ına inanan, Mevlasına bağlı olan, kitabı Kur'an'a sarılan Hazreti Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Yolunda yürüyen insan Hadiselere karşı Mukavemetli olur Hoşgörü sahibi olur Kadere inandığı için Kedere düşmez Yıkılmaz mahvolmaz. Ecdadın tarih boyu Zinde insanlar olarak yaşaması Ve zaferden zafere koşması 90 küsur 100 yaşında 32 dişinin pırıl pırıl kalması gözünde gözlük kullanmaması Üstad-ı Ekremimiz Hacı Eyler Efendi Hazretlerinde olduğu gibi Cep Kur'an'ını loş karanlıkta şuraya oturur namaza hazırlanırdı Bazen bakması gerekirse gözlüksüz bakardı şöyle tutardı Kitabullah'ı Cep Kur'an-ı Kerim'inin 96 yaşlarında filan ahirete irtihal etti Evet şunu ifade etmek istiyorum. Gönlümüzde her yönelişimizde sulur bulmak istiyor muyuz? Yıkanmış bir ruha sahip olmak istiyor muyuz? Allah bizimle her adım ve nefesimizde beraber olsun temennisinde bulunuyor muyuz? Din duygusuna, dinimize, İslamımıza sımsıkı sarılacağız. Dindar insanın ailesinde saadet olur. Dindar insanın kazancında halallık, işi ve muamelesinde istikamet bulunur. Dindar insanı yine Müslümanlar dindar olan insanlar daima severler, sayarlar, saygı duyarlar. Çünkü dindar insan yüksek ahlaka sahiptir. İslam'ın ahlakına sahiptir. Peygamber Ezişan Efendimiz bu mavzuğu işaret ediyor el İslamı husnül huluk İslam güzel ahlaktır buyuruyor Müslümanlar İslam güzel ahlaktır şu halde cemiyet içerisinde melek gibi hani bazen derler ya muhtemelen Müslümanlar Rabbim ne güzel insan melek gibi kişi derler niye böyle olmuştur o kişi dinine daha çok bağlı olduğu için Müslümanlar dinine daha çok bağlı olduğu için İslam'ı daha çok yaşadığı için hatta şunu da buna ilave ediyorum hocalarınızdan devamlı duyduğunuz hadisi şerif ben de okuyorum sık sık kainatın fahri innamâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlâk buyuruyor ben mekarimi ahlâkı mehâsini efali güzel huyları yüksek hasletleri ve edepleri tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberim. Şu halde cemiyet içerisinde öyle her yönüyle tatlı insanlar, sevilen ve sayılan kişiler dinine, peygamberine ve kitabına bağlı olan kişilerdir. Muhterem Müslümanlar evet insan din duygusuyla yaşarır, kemale erer dedik ve bu din duygusunda ki din-i mübini İslam'da müminlerin Müslümanların uyacağı nizam büyük adam olmak için kamil insan olmak için Allah'a kurbiyet için Resulullah nezdinde sevgili bir Müslüman olmak için din-i mübini İslam'ın anayasası olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılması o hidayet kaynağına o nur pınarına bütün varlığıyla yönelmesi, onu hayatına tatbik etmesi zaruridir. Nasıl ki muhterem Müslümanlar, beşeri sistemlerde bir anayasa oluyor. Sonra da arşivler, dosyalar, raflar dolusu kanunlar yapılıyor. İslam'ın da anayasası Kur'an-ı Hakim'dir, Kitabullah'tır. Kitabullah'tır. Onun için bir Müslümanın İslam'da ve dininde şöyle demek gerekir, omurga olan nizam ve hükmü Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer bir kimse Kur'an'a sıkı sarılırsa, Kur'an'da söylenenler, buyurulanlarla amel ederse ki Cenab-ı Hak dersimizin her lafasını eden ayeti i kerimede bakınız ne buyuruyor? Suretül Bakara'nın ilk ayeti. Estaizu billah Elif Lam mim Zalikel kitabu La raybe fih Hudellil müttekin Muhterem Müslümanlar Elif Lam mim hurufu hece diyoruz. Allah'la Resulü arasında şifredir. fahrettin Razi tefsiri kebirinde 33 kadar tevil getiriyor. Elif Lam mime Tefsiri kebirinde 33 kadar mana tevcih ve tevil getiriyor. Ben bunlardan sadece bir tanesini söyleyeceğim çünkü vaktim çok kısa olu Elif, lafzayı Celal'in Elif'i, yani Allah demek. Lam, Cibril'in Lamı. Mim, Muhammed'in Mim'i. Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle Hazretleri Allah, Cibril, Muhammed, mukaddes, mübarek isimlerinin birinin baş harf, ikisinin baş harfini, birinin son harfini almıştır. Allahü Subhanehu ve Teala enzelel kitabe bi vasılatı Cibril ila Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem manasınadır. Elifle Allah Teala Hazretleri Cibril vasıtasıyla bu muazzam, mukaddes, mübarek kitabı Resulü Muhammedine indirmiş ve göndermiştir. Elif, la, mimin 33 mani ve hakkaik ve esrarından bir tanesi böyle. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪ي O kitap ki yani Kur'an-ı Hakim Furkân-ı Kerim ki la raybe fih. onda Allah kelamı oluşunda Katiyetle şüphe yoktur. <gülüyor> Modern aşk eri Mevlana'mız bu manayı şöyle türlendiriyor bakınız. Gerçi Kur'an ez peygamber est. Herki güyet hakna güfte kâfir diyor. Aşk eri böyle diyor. Gerçi Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allah Resulü'nün dilinden okunmuştur. Tabi sahabe bile Cebrail aleyhisselamı zaman zaman beşer suretinde Allah isteyince görmüşlerdir. Abdillah İbni Abbas Kabe-i Muazzama'nın üzerinde şöyle tabiri caiz mi bilmiyorum. Ayak kısmını görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz Cibri ile görenin son zamanında gözü alma olur diye buyurmuşlar. Oradan aldığı manevi ışık neyse muhterem Müslümanlar ya ya ya. Gözlerin, gönüllerin dayanamayacağı hakayık ilahiye nasıl peygamberler bu dehşete dayanıyor yüce Rabbim ya. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri yarı hırada altı ay evvel belki daha çok evvel çekilmiştir riyazata zikre fikre ve tefekküre devam ediyor azlığını getiriyor Peygamber efendimiz gecikti mi hatice validemiz hatice validemiz aşağı yukarı bir altı kilometre falan. Cebeli Nur muhterem müminler gar Hıra Nur şöyle o yardan bakıldığı zaman eskiden yüksek binalar yok kabeyi i Muazzama hemen hemen ta Cebeli Nur gar Hıra'dan görünüyor adeta Beytullah. Peygamber Efendimiz böyle bir yeri seçiyor inziva için Rabbisiyle baş başa zikir, fikir, tefekkür Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinin azametini düşünmekle bir yöne doğru bir büyük tecelliye doğru kendini hazırlıyor. Hatta muhteremü Müslümanlar geçenlerde mutala esnasında Hazreti Hatice validemiz Peygamber Efendimize azık getirirdi dedim de hatırlayıverdin. Cenabı Cibril geliyor. Ya Resulullah. Allahu Zülcelal size selam ediyor. Hatice'ye de selam ediyor. Allah'ın ve Cibril'in benim selamımı Hatice'ye tebliğ et diye buyuruyorlar. Böyle baktiyar bir hanım. Muhtemelen bunlar. Mekke-i Mükerreme'nin incisi. Mekke-i Mükerreme'nin incisi. Peygamber Efendimiz 25 yaşında, kendisi 40 yaşında. Cemal Kutay gibi emsali bazı roman yazarları Hazreti Hatice için de bir kitap yazmışlar. Orada böyle güzel güzel tabirler kullanmışlar muhterem Müslümanlar. Yaşı kırktı ama kendisi kendine güvenen hanımlardan daha edepli, daha terbiyeli, daha güzel, görünüm itibariyle daha çok neşe verici, asil bir müminler annesiydi diyor. Muhterem Müminler. Evet, bütün fedakarlığını her şeyiyle Peygamber Efendimiz'in yoluna döşedi, halı döşer gibi. Ve de Garıhra'ya gidip geliyor. Peygamber Efendimiz'e ağzık getiriyor. Sözü uzatırsam gene her şey kalacak muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz altı ay kadar vahyi rüyada alıyor Cenab-ı Hak'tan. Altı ay kadar mukaddime olarak Cenab-ı Hak kendisini hazırlıyor. Rüya halinde arştan inen Envar-ı ilahi pır pır pır. Peyomber Efendimiz'in mübarek ruhuna ve kalbine işrak ile, aksedilmek suretiyle vahyi batini, vahyi kalbi diyoruz muhterem sunalar. bukhari Şerif'in ilk bahsi vahyi bahsidir ve vahyi bahsinin ilk ifadesi bu. Evvel ba büdi'e bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel vahyi, rüyas <gülüyor> sadıka, el rüyas saliha, Fekane la yara ruya illa ja'at misl felek's subh ya rob. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine nübüvvet ve risaletin ilk 6 ayında vahiy ruya da gelirdi diyor. Peygamber Efendimiz bir şeyi da gördü mü kuşluk vaktinin güneşi gibi çıkardı diyor. Tabir bu. Fekane la yara ruya illa illa de مشفلق الصبح şafak vaktinin kuşluk vaktinin aydınlığı gibi olduğu gibi çıkardı. Buğazda benden defaatla dinlediniz muhterem müslümanlar. Onun için müminlerin anneleri veya sahabeden bir kişi Peygamber Efendimizi uyurken uyandırmazlardı. Niye? Çünkü rüyasında da vahyin gelişi munkatı olabilir, inqıtâ orayabilir, kesilebilirdi. Evet. Ya Ya Rüyası bile dünyaları doldurup ahiretleri taşıran en büyük insan. Rüyaları bile dünyaları doldurup ahiretlere taşıran en büyük insan. Dua ediyorum ya Rabbi. Bizi ve kıyamete kadar neslimizi Hazreti Muhammed'in nur, ahlak, edep yolundan, iş ve amelinden ayırma Allah'ım diyorum. Muhtemelen Müslümanlar konumuz, mazlumumuz Kur'an olduğu için Garı ı Hırâya'da kadar çıkmış olduk. Artık birkaç cümleyle tamamlayacağım inşallah. Teala. Peygamber Efendimiz'in 40 yaşına tam basışı 6 aylık rüyadaki vahiy alemi tamamlanmış oluyor onun için Resul-i Efendimiz er rüyâs sâdiqâh cüz'ün min siddetim ve erbaîne cüz'en minen nübûvâ sadık ve salih bir ruya, şeytan ve nefis dünya karışmayan bir ruya, salih adamın gördüğü salih bir ruya, nübüvvetin peygamberin vahiyinin 46 cüzde bir cüzüdür diye buyuruyorlar sadık bir rüya, sahih bir ruya, nübüvvetin, risaletin 46 yüzde bir cüzüdür Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahira ayetindeki büşra onlar için müjde vardır büşra vardır fil hayati dünya ve fil ahira, ahirette de cennetler, nimetler ve cemaller muhterem Müslümanlar bu büşrayı müfessirlerden bazıları da yine sadık ve salih rüyaya tefsir etmişlerdir ama kıyametin kurbunda rızıklar karışıyor. Müslümanlar duyuyor musunuz? Kıyametin kurbunda rızıklar karışıyor, lokmalar karışıyor, kanlar karışıyor, kalpler karışıyor, dimalar karışıyor. Muamelat her şey birbirine karışınca öyle kuşluk vaktindeki gibi aydın ve sadık rüyalar Artık görülmez hale geliyor. Çünkü rüyanın rüyanın üç çeşidi vardır en az. Rahmani rüyalar nefsani rüyalar şeytani rüyalar diyoruz muhterem Müslümanlar. Elimizdeki kitaplar böyle rüyayı üç kısma ayırıyor. Nefsani rüyalar nefsine mağlup olan insanın hep nefsini düşünen ve nefsinin itaatına zilletine, kulluğuna giren kimselerin gördüğü rüyalar Rabbimiz nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza buyursun müminler, tembih üstüne tembi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekelle min zalik diyor. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma diyor. Daha az da olsa masum insan, masum insan önü de sonu da kabzayı kudrette, ismette insan böyle olduğu halde bu hakkın ve hakikatin içerisinde ümmetine talim için böyle dua ediyorlar. Ben sohbetler de Medine'de de Konya'da da dostlara tembih ederim. Bu duayı ezberleyin günde birkaç defa hiç olmazsa elinizi namazdan sonra kaldırdığınızda Allahu Zülcelal'e bu dua ile dua edin Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekalle min zelik Ya Rabbi beni göz açıp yumuncaya kadar ve bundan daha az zaman da olsa nefsime bırakma diyor kim? Ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Sure-i Yusuf Süre Yusuf, denabu Yusuf aleyhisselam, Kur'an diliyle ve ma ümer, Überri ünefsî, inna nefsle emaratun bissu illa, illa ma rahime Rabbi diye böyle dua ediyor. Ve ma nefsi, ben nefsimi kusur ve hata ve maasiden kendim tezkiye ve tebriye edemem. Zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir. Ancak Allah'ın rahmetiyle kuşattığı kullar müstesna. Şimdi siz bizim halimizi düşünün muhterem Müslümanlar. Nefsine güvendi mi bir kimse battı demektir. Allah korusun. Benlik ve enaniyete yöneldi mi? Tabir biraz ağır tabir ama belasını buldu demektir o kimse muhterem Müslümanlar. Evet. Kulağınızda devamlı çınlasın. Bir kimse, bir kimse nefsine uydu mu, nefsine güvendi mi, nefsinin dediğini tutmaya başladı mı belasını buldu demektir. Halası mümkündür. Ne abidliğe, ne zahidliğe, ne ilmi marifete, ne şuna, ne buna güvenmeyeceğiz muhterem Müslümanlar. Allah'a güveneceğiz. Hani Akif, Akif bu manaya yakın olarak ne diyordu? Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Nefsimize değil Allah korusun Allah'a dayanacağız. Allah'a ihtimalle edeceğiz. Muhterem Müslümanlar. Adem Aleyhisselam böyle balçıkla yaratılmış ya. Balçık olarak yaratılmış. Henüz de ruh nefk edilmemiş. Tefsirlerin yazdığı cilvelerden iblis... Bir baş ucuna geçiyor. Bir ayak ucuna geçiyor. Evet. Kendisini tek adam gördüğü için. öyle korusun. Büyük tehlike. Müslüman var. Büyük tehlike. Sakın ola ki insan ben deyip de kendini herkesin üstünde görmesin. Haset başlıyor. Kıskançlık başlıyor. Haset ve kıskançlık o kimseye büyük belalar getiriyor. Bunların başında acazi şeytan, iblis, muhterem Müslümanlar Adem de gelip de benim işime, benim halime benim nimetime ortak olacak diye hasedi oradan başlıyor Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından ve diyor ki ruhul beyan sahibi tefsirinde Adem Aleyhisselam'ın göbeğine tükürdü diyor Adem Aleyhisselam'ın göbeğine tükürdü iblis diyor Cenab-ı Hak Cibril'e emrediyor onu oradan al ya Cibril oradan İblisin tükrüğüyle biraz da toprağından, çamurundan Adem'in geliyor. O çamur parçasından kelbi, köpeği yarattı Cenab-ı Hak diyor. Onun için köpek uykuyu çok az uyur, saharlerde veya işte uyanık olacak zamanlarda uyanık olur, cibirin parmağından diyor. Adem Aleyhisselam'ın toprağı var, insanlara onun için yakındır, insanların içindedir diyor. Muhtemelen eminler sözü gene uzattı. Evet. Allah'ımdan niyaz ediyorum. Evvela beni affetsin. Sonra da cümlemizi affetsin inşallah. Evet. Şuradan çıkardım meseleyi. Rabbin adıyla oku ya Muhammed ki o yaratıcıdır. Yarattı. Kimi? Na i̇nsanı uyuşuk kan pıhtısından. Bidayette ve fihi fihime ruhi Rabbimiz kendi ruhumdan yani kudretimden ruh defkettim diyor. Hazreti Adem aleyhisselam Allah, Allah, Allah diyerek doğruldu ve beşeriyetin ilki olarak, beşeriyetin atası olarak Rabbisinin zikirle dizinin üzerine geliverdi muhterem Müslümanlar. Ey canım hocam toprağa hiç can verilir de böyle olur mu? Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim Yasin-i Şerif'in son sayfası. وَالْغَرَبَ لَنَا مَسْتَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْإِظَامَ وَهِيَ Müşrik eline kemiği alıyor, çürümüş kemiği, müşrik kafir. Böyle ufalıyor. Bu mu dirilecek diyor. Ya Muhammed, mahşer var diyorsun, kıyamet var diyorsun, dünyanın ötesi var diyorsun, mizan var, terazi var, haşir var, sırat var, cennet var diyorsun. Bu mu tekrar dirilecek diyor. وَنَسِيَ halka. Kalbik ise bidayetteki hilkatini unutuyor diyor. Nasıl yaratılmıştır? Onu unutuyor. قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَل۪يمٍ Muhterem Müslümanlar, Ziya Paşa öyle diyor. سُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ ف۪ي سُنْعِهِ الْعُقُولِ Sanatında akılları hayrete düşüren, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbi Zülcelal'im ve bu kudretle, bütün fuhulü yani en yüce akıl ve tefekkür sahiplerini hayrette bırakan yüce Mevla kudretiyle Rabbim bizi kendine çek bizi bizden al Yunus'un dediği gibi senden yana sal Rabbine diye dua ediyoruz muhterem Müslümanlar İslam Kur'an ikra bismi Rabbikellezi halak halakal insane min alak. ikra ve rabbukel ekremul lazı allama bil kalem allama insane ma lam En kerim olan Rabb'in azil okuya Muhammed ki insana kalemle bilmediğini öğretti. İnsana kalemi halk ederek bilmediğini öğretti. Muhterem şimarlar tabii Kur'an mozumuz olduğu için Kur'an'a girişi bu dersimizde mevzuumuza konumuza başlangıç yapmış olduk ve cemaatıma Müslüman kardeşlerime Konya'nın bahtiyar halkına Kapı Camii'nin mesut Müslümanlarına şunu söylemek istiyorum ve sormak istiyorum. Bir din ki daha gelirken oku ve okumak ve yazmaktan bahsediyor. Bir din ki Duyuyor musunuz Müslümanlar? Bir din ki Kur'an'ın 6000 küsur ayatının ilki Garhı Hira'dan Muhammed'ine Allah'ın ilk kitabı İkra diye başlıyor. Sonra "Ve rabbukel ekramul lazı allama kalem" en kerim olan Rabb'in adıyla yine oku ki insana kalemle bilmediğini öğretti ya Onun için Müslümanlar eğer kendinize kıydıysanız Akif'in dediği gibi Allah'ınızın aşkına evladınıza kıymayınız eğer kendinize kıydıysanız darılmayın bana eğer cahil kalındıysa evladınıza kıymayınız yavrularınızı okutunuz evet ilmin bütün dallarında ilmin bütün dallarında sema ilmi kozmografya astronomi İlmihayat, heyet, felekiyat Bu ilmin dört tane adını söyledim size Muhterem Müslümanlar Arziyat, jeolojiye varıncaya kadar Ruhiyat, psikoloji Muhterem Müslümanlar Petagoji, terbiye ilmine varıncaya kadar Yani dünyada Asli isimler bunlar hatırınız için söylemiş oldum Muhterem Müminler Bütün ilimlerde yavrularınız Sahir hocanızın, kardeşinizin size çok açık ifadesi ve reca ediyor sizden hocanız. Yavrularınız ilmin her çeşidinde Avrupa'daki, Amerika'daki ilim adamlarından daha önde daha üstün, daha uyanık daha mahir, daha faal daha muhlis, Allah'ına kul peygamber ve ümmet milletine karşı en yararlı ve faydalı unsur olarak yavrularınızı yetiştiriniz muhterem Müslümanlar çünkü cehalet İslam'ın ve insanlığın en büyük düşmanı muhterem Müslümanlar ya. yalnız burada şunu ilave ediyorum mahzı bilgi sahibini kurtarmaya kafi değildir vahyin ışığına Allah'ın tevfikına şiddetle ihtiyaç var. Mahzu bilgi sadece okumak, kitap devretmek, hatta yazmak, piyasaya sunmak kafi değildir. Allah'ın buyruğunu tutacak. Muhterem Müslümanlar Resulullah'ın getirdiğine sımsıkı sarılacak. ibadet ve taat ve kulluk da en öne sıçrayarak nur yumağı memleket evladı olarak etrafını irşad edecek, hakka iletecek diyorum. Muhterem Müslümanlar ben mavza konuya dönmüş oldum tekrar Es-Sâizübillah Elif-le-Mîm Allah-u Cibril vasıtasıyla Hz. Muhammed'e evet, kitab-ı kerimi Kur'an'ı indirmiştir ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ o kitapta katiyetle şüphe yok Allah'ın kelamıdır başımızın üzerine koyduğumuz Dudaklarımızı yapıştırdığımız Ruhumuzla kucakladığımız Hayatımız boyu elimizden Bırakmadığımız Beşeriyetin selamete Kavuşması için Tek tek nizam olarak ya, Bir Amerika'ya ilalıyorsunuz Okuyun ya Müslümanlar Allah'ınızın aşkına gazeteleri okuyun kuzum Bu mazuda yazılan eserleri Risaleleri okuyun her dakikada bir ırza geçildiği, her üç dakikada bir adam öldürüldüğü, her beş dakikada bir ev soyulduğu ve hâkedâ ve hâkedâ bugün Amerika diye gidip akıl aldığımız yeri Allah'ınızın aşkına risaleler ve yazılardan muharilerin, namuslu ve şerefli muharilerin kaleminden okuyunuz. Bir İngiltere'ye geliniz muhterem Müslümanlar, Hyde Parkı'ndan tutunuz, bilmem arka mahallelerine varıncaya kadar şerefsizlik ve adilliğin sokaklardan aktığını göreceksiniz. Bir falan yere gidiniz, bir falan yere geliniz, farazan muhteremüsumalar. Şimdi bütün bunların içerisinde biz milletlerin ve ümmetlerin en şereflisi olarak ufkumuzu açıp gayemize yetişmek istiyoruz muhteremüsumalar. Küntüm hayra ümmetin. Bak, bizim için Kur'an ne diyor mümin kardeşim? Bizim için Kur'an ne diyor bakınız? Küntüm, khaira ümmetin, uchrjet lil nas, bil maaruf Bakınız, muhterem Müslümanlar, biz Kur'an'da nasıl ümmetmişiz? Sizler öyle bir ümmetsiniz, dinine, imanına, aşkına, Kitabına, Allah'ına, Peygamberine bağlı öyle bir ümmetlisiniz ki. İnsanlar için örnek olarak çıkar oldunuz. Bütün dil beşeriyet için, beş buçuk milyar için tafahri kainattan bugüne kadar uchrjetli Nasi insanların içerisinden böyle çıkar, insanlar için çıkarılmış, kendilerine Hazreti Muhammed gönderilmiş, üzerlerine kuran indirilmiş, sahabe gibi güzide insanlarla müştehitler gibi büyük alimlerle. Mevlana'lar, Muhyiddin Arabiler, İmam-ı Rabbaniler, Bayezid Bastami'ler, Yuneydi Badadiler, efendim, Hacı Bayramı, Veliler, Akşemseddin'ler, ah Mulla Hüsevreler, Mulla Gürani'ler gibi nice ilmi varlıklarla irşad edilmiş muhterem Müslümanlar, insanlık için çıkarılmış bir ümmetlisiniz. Bakınız bizim vasfımız neymiş muhterem Müslümanlar Kur'an'da Bil ve her şeyden evvel Allah'a inanan Allah'tan gelene inanan sonra da yaşadığı müddetle iyiliği emreden kötülükten nehyeden bir ümmetsiniz ya Müslümanlar duyuyor musunuz? aziz kardeşler ya şu milletin şu Necip milletin, şu Aziz milletin, şu ilahi ve Rabbani ve Muhammedi ümmetin en ciddi vasıflarından, evvelkisi Allah'a iman ki onunla beraber Rasulü ve Kitabına iman tabi beraber, sonra temrûne bilmarûf ve tenhben anilmuncar iyilikle emre dersiniz, kötülükten nehyedersiniz Hepimizin vazifesi muhterem Müslümanlar, hepimizin vazifesi devlet kanunlarıyla efendim, maddi güçleriyle milletini iyiliğe emredecek kötülükten mennedecek şimdi eğer vaktim olursa ki herhalde Kur'an-ı Kerim'e asıl mazluma ayet Sur-i İsra'daki ayetlere dönersem göreceksiniz cemiyetin damarlarını kurutan kötülükleri Kur'an-ı Kerim Sur-i İsra'da nasıl sıralıyor ve haram kılıyor muhterem Müslümanlar göreceksiniz evet o kitaptaki şüphe yoktur evet Cenab-ı Hak buyuruyor hüdellil müttekin müttekiler için hidayet kaynağıdır en doğru yoldur hüdellil müttekin müttekiler için Allah'tan korkanlar için Kur'an-ı Kerim hidayet kaynağıdır en doğru yoldur gönüllere nur verir Zulmetleri parçalar ve aydınlatır. Ruhları yıkar ve pırıl pırıl hale getirir. Dimaları, dimaları hidayet ve tevfik nuruyla, gümüşüyle, altınıyla kaplar. Ne kafada kötü fikir, ne kalpte şeytani vesvese katiyen kalmaz. Kuterem Müslümanlar, Rabbi Celalimiz bize Kur'an-ı Hakim'in nur havuzunda, günde birkaç kereler yıkanarak temizlenmeyi nasip etsin inşallah. Teala. Muhterem Müslümanlar Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dönelim Kur'an-ı Kerim için bir iki hadis-i şerif okuyalım. Asıl sureyi i İsra'da eğer girebilirsem ne ala yoksa gelecek Cuma'da göreceksiniz Kur'an-ı Kerim beşer için mahvedici, yıkıcı, yok edici tarihlerden sayfalardan, kitaplardan ve toprağın üzerinden silici kötülükleri birer birer nasıl sayıyor ve Müslümanları ediyor, insanları iyiliğe çekiyor göreceğiz. Muhterem Müslümanlar Allah'ın Resulü yani biz Kur'an-ı Kerim'i söylemekle bitiremeyiz Muhterem Müslümanlar ben her dersimde size söylüyorum şairimiz öyle diyor bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa efendim Ağaçlar kalem olsa, okyanuslar mürekkep olsa, güzelin, o güzel Kur'an'ın ahsenül hadis, Muhser Müslümanlar, ahsenül hadis, Kur'an da öyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor, Kur'an-ı Kerim, dünyadaki gelişten geçmişe, ezelden ebede, bütün sözlerin en güzeli, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim muhteremümular. Ahsenül hadis. Rabbim bizi Hazreti Kur'an'ın yolundan ayırma diye dua ediyoruz Haliküzel Celalimize. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz Kitabullah için Kur'anımız için öyle diyor. El-Kur'an şafi'un müşaffa'un, mahilun musaddakun, men ce'alahu emamehu qadehu ile jannah ve men ce'alahu halfe zahrihi sâkahu ile nâr Kur'an-ı Kerim mahşerde şefaat edecektir. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Kur'an'a gönül verip dört elle sarılıp Hayatına mürşit kılan Nur kılan Rehber kılan müminleri Kur'an'a tabi olanlar için Mahşerde Kur'an Diğer bir hadisle bu manayı açacağım Mahşerde Şefaatçi olacaktır Müşeffaun Allah tarafından Şefaatı da kabul edilecektir Ya muhterem Müslümanlar Yine ders Mukaddimede kaldı Aziz cemaat arkası gelecek derste gelevam ola inşallah ama ben şu sözü tamamlayayım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri böyle buyuruyorlar Kur'an-ı Kerim mahşerde şefaat edecektir Dünyada Hazreti Ömerlere, sıddık Ekberlere, milyonlara ve milyarlara hatta milyarlara şefaat ettiği gibi dünyada yollarını gösterip hidayete çektiği gibi asıl mahşerde Sahibi Kur'an'ı, Kur'an okuyanı, Kur'an'la amel edenin tuttuğu gibi Müslümanlar. Ben size zaman zaman latife ediyorum ya. Hani hocalar cemaati cehenneme ateşe götürürdü? Vallahi öyle değil. Yanlış söylüyorlar muhterem Müslümanlar. Evet. Ben devamlı imkanı olsa sırtımda taşırcasına milyarları cennete götürmek istiyorum. Ve rahatsız olduğum halde, yaşımda 70 muhterem Müslümanlar, yine huzurunuza her cuma geliyorum, terliyorum, yoruluyorum. Niçin? Siz cennete giresiniz diye Allah'ım şahit. Ateşle ne işimiz var? Müslümanlar. Ateşle, azapla ne işimiz var? Dünyada tükenmeyen saadete eresiniz ahirette sonu gelmeyen nimetlere masar olasınız diye kürsüdeyim muhterem müminler evet mahşerde Kur'an-ı Kerim saliklerini elinden tuttuğu gibi cennetin ortasına ve cemal alemine Mahilül <gülüyor> musaddakun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah ve Resulü ve meleklerince tasdik ve onaydan geçmiş kelamullah olduğu muhterem Müslümanlar ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim şikayetçi de olacaktır Kur'an-ı Kerim şikayetçi de olacaktır hadisin şeyhlerine bakınız muhterem hiç hiçbir el onları kabzayı kudretten artık kurtaramayacaktır bir kimseyi bir kimse için Kur'an-ı Kerim şikayetçi oldu mu mahşerde onu peygamber efendimiz gibi 124 bin enbiya birleşteler kurtaramayacaklar kabzayı kudretten bunu böyle söylüyorum ama muhterem müminler şunu söylemek istiyorum bir çifte Kur'an-ı Kerim'i önünde, elinde, yönünde bizim Hafız Hayrettin gibi dilinde ve kalbinde tutarsa eğer altı bin küsur ilahi ilahiyeyi daha henüz yumurcaklık çağında Balıkesir'de altı yaşında hafız olan kızlarımız var. Bazı bu Düzce'de, Hendek'te, Adapazarı'nda filan oluyor bu. Konya'mızda da sekiz on yaşında bir seferinde 8 yaşında bir yavrumuz Mekke-i Mükerreme'de beyler İslam Kur'an müsabakasında birinci oldu. Müsabaka kazandı. 8 yaşında muhterem Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i işlek okumada ki kelamı ilahinin mucize oluşunu bu da gösteriyor. Böyle olunca bir kimse Kur'an'ı elinde, önünde, yönünde tutar da huzurullaha varırsa doğrudan doğruya cennete, doğrudan doğruya nimete, doğrudan doğruya saadete, doğrudan doğruya bitmez ve tükenmez Cenab-ı Hakk'ın müjdelerine, nimetlerine, devletlerine ve cemali ı Ve men cealehu halfe zahrihi. Bir kimse eğer Kur'an-ı Kerim'i arkasına atarsa, Allah'ınızın aşkına bir televizyonunuza, radyonuza kulak verin, okuyun. Falan yere bomba kondu, beş kişi öldü, on beş kişi yaralı. Falan yere dinamitlendi, şu kadar işte yıkıldı, tahribat var, milyarlar zarar, yandı, yıkıldı, şu kadar, ölü, bu kadar. Memleket adeta cadı kazanı gibi kaynıyor. Evet muhterem Müslümanlar, ya, ey necip millet hep beraber gelin Allah'a dönelim de Rabbimize tövbe edelim. Cenab-ı Hak bizi bu kötülüklerden korusun, kurtarsın, salaha ve insan olmanın şerefine yükselsin. Öyle olunca yarın inşallah gelecek Cuma, Kur'an-ı Kerim'de mennedilen kötü şeyleri göreceğiz. Bunlar yakın aramızdan kalkacak ve cennet vatan haline gelmiş olacağız inşallah ne sayesinde Kur'an gölgesinde ve sayesinde ve nurunda Hazreti Muhammed'in himmetiyle büyük duası ve manevi yardım ile Allah'ın tevfik ve inayetiyle teala Müslümanlar son söz biliniz ki şu Pers'ümüz örsümüş, rengi kaçmış, perişan olmuş yaşantıyla saadete ermek mümkün değildir. Tarihi izzetimize kavuşmak için tarih boyu büyük satmetimiz ve saltanatımızı Mevla'nın tekrar iadesi için Allah'a kulluk, Mevla'ya ubudiyet, Kur'an'a sarılmak, Hazreti Muhammed'in neşesiyle yeniden taptaze bir mümin ve Müslüman olmamıza şiddetle ihtiyaç var. Yüce Rabbim bizi Tevfikinle en doğruya ilet Sallu ala Rasulina Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Kelime-i tayyibeyi münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize Gülerek çene kapılmak nasip ve müyesser eyleyem Hakkı hak bilip hakka itibak Batılı batıl bilip batıldan ictinab eyleyen Zümre-i Salihine Mevla cümlemizi ilhak ile, Şeriatı, garra Ahmediyeyi Ahmediye-i Muhammediye ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram ile. Subhane Rabbike Rabbil İzzete ve Selamun Aleyl Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.